Ömer Madra ve Özdeş Özbay İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Aslanmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Cemile kadar çok teşekkür ederek başlayalım. Tabii öncelikle iklim programı, iklim için programı özellikle COP28'in hemen öncesine denk gelen bir haftasındayız. Bu ayın sonunda başlayıp 13 gün kadar sürecek. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinin de bel bağlaması beklenen, dünyanın bütün yoksul kesimlerin özellikle çok büyük tehlike altında olduğu dünyadaki bütün önemli bilim insanları tarafından artık kaçınılmaz bir şekilde söylendiği gibi son olarak da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uçurumun eşiğinde bile değiliz artık yoldan çıktık. Ve şu anda harekete geçmezsek hapı yuttuğumuzun resmidir şeklinde neredeyse tercüme edilebilecek olan çok keskin açıklamaları vardı. Biraz da ondan e, bahsedebiliriz. Türkiye'den de e, iklim aşırı iklim olaylarıyla ilgili pek çok haberimiz de var. Ama önce isterseniz bu şeyden bahsedelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlanıyor. iklim görüşmeleri 30 Kasım 12 Aralık arasında olacak. Dubai'de düzenleniyor. Ve Aynı anda da Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem ev sahipliği yapma rolünü iklim zirvesine hem de petrol ve doğal anlaşmaları yapmak için bizzat bu zirveyi fırsat olarak kullanmayı planladığının belgeleri ortaya çıktı. Bir vardı. Yani bunlar hakikaten insanın küçük dilini yutması ve konuşamaması haline getiriyor bu riyakarlık düzeni için. Ne diyorsunuz bu işlere? Tam 15 ülke ile fosil yakıt anlaşmaları görüşmeleri planlıyormuş job, e, 20, COP 28'de Birleşik Arap Emirlikleri. E, yani şaka gibi aslında böyle özel, artık, özel toplantılar bunlar zirveye dair zirveye değil. Da dalga <gülüyor> geçtikleri ve konuyla dalga geçtiklerinin artık daha nasıl anlatacaklarını bilmedikler için herhalde böyle örnekler koyuyorlar önümüze diye düşünüyorum. Çünkü biraz da dünyanın bu toplantıya nasıl gittiğine bakmak lazım. Yani e, dünyada neler oluyor bittiği, olup bittiğine bakmak lazım. Bu yıl çok enteresan bir yıl geçirdik. Rekor üstüne rekor kıran sıcaklıklar var gezegenin her tarafında. E, çok küçülen buzullar var ve uzun süredir şunu yasışıyoruz aslında. Gezegenin bir tarafı sıcaklıktan ve kuraklıktan ve ısıdan müzdaripken, öbür tarafı sellerden, afetlerden, yağışlardan, fırtınalardan müzdarip. Biz aynısını bu ülkede de yaşıyoruz, Türkiye'de de. Yani çok uzun yıllardır görmediğimiz şeyler görüyoruz. İşte hortumlar, e, inanılmaz derecede şiddetli fırtınalar, e, afet boyutunda iklim olayları yaşıyoruz. Aşırı iklim olayları yaşıyoruz. Hem şiddetleri çok arttı hem de sıklıkları çok arttı. Bu dünya ölçeğine çıktığımızda çok daha korkunç boyutlara ulaşıyor. Çok daha yani büyük. Yanma şeyler, bunlar hem bunlar yaşanırken işte açlıktan ölenler de Afrika'dan özellikle. Evet açlıktan ölümler başladı artık kuraklıktan. Yani Etiyopya'da 50 tane insan hayvan sürüleri aynı zamanda. Binlerce, zamandan, ayrı, evet, binlerce, evet, binlerce, binlerce hayvan e, hayatını kaybetti. Yani aslında dünya çok e, kritik bir noktada COP28 toplantısını düzenliyor ve aslında kitlelerin de e, umudunun olduğu bir, Toplantı Bu Bu toplantının bu şekilde e, ev sahipleri tarafından sabote ediliyor olması sanki kitlelere yani şimdiden umudunuzu kesin buradan bir şey çıkmayacak. Biz zaten bildiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu da onun bir parçası siz de bunları anlamıyorsunuz der gibi bir hareket işin açıkçası. Evet yani Center for Climate Reporting diye bir şey var işte BBC ile çalışıyor iklim haberleşin iklim haberciliği merkezi diye çevirebiliriz bizdeki evet. programın da adına benzer şekilde yani bağımsız gazetecilerin özel bilgilerle ulaşması durumu var bir de bildirdiğine göre ve bizzat Birleşik şey, Arap Emirlikleri 15 ülke ile fosil yakıt anlaşması için görüşme planları yaptı ve <gülüyor> Özdeşin de biraz önce söylediği gibi bunun nedir diye sormuşlar B.B.C. İnkar da etmiyor. Bu iş görüşmeleri için kullandığını, bu korkunç riyakarlığı da inkar etmiyor. Ve özel toplantılar özeldir size söylemeyiz diyorlar. 12 ülkeye de sormuşlar. Toplantılar sırasında ticari faaliyetlerin tartışılmadığını ya da toplantı yapılmadığını söylemişler. Ya inanılmaz böyle Birleşik Arap Emirlikleri de liderlik konumundaki BBC'ye yorum yapmaktan kaçınmış. Anlamlı iklim eylemlerine odaklanıyoruz demiş. Acayip bir şey. yani Son derece 200'lü olduğunu söylüyorlar. Sheffield Üniversitesi'nden iklim birinci Profesör Michael Jacobs da söylemiş. Yani Kolombiyalı bir bakana mesela belgelerdeki açıklamalardan Kolombiya'nın fosil yakıtlarını geliştirmesine destek olmaya hazırız demiş. <gülüyor> <gülüyor> Belgelerde yer alan bilgilerden bazıları da şöyle Almanya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 13 ülke için Adnok bizzat işte şey, Cabir'in de başında bulunduğu Birleşik petrol, şirketi. petrol şirketi fosil yakıt projelerini geliştirmek için hükümetle birlikte çalışmak istediğine dair konuşma notları varmış. Birleşik Arap Emirlikleri yalnızca böyle şeydi İngiltere Amerika, Fransa, Almanya Hollanda, Brezilya, Çin yani en büyük kirletici ülkeleri sırasla Suudi Arabistan Mısır ve Kenya belki bir tek Mısır ve Kenya hariç geri kalan 20 ülkeyle yani 18 ülkeyle yapacağı toplantılar öncesinde yenilenebilir enerji şirketi Mastar için ticari fırsatlara ilişkin görüşmeler de yer alacakmış. Ayrıca Adnok'un işte bu Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Şirketi'nin adı bu Şeyh Cabir'in de başında olduğu CEO'su oldu. Suudi Arabistan ve Venezuela'ya herhangi bir ülkenin doğal kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmasıyla iklim krizi konusundaki taahhüdü arasında bir çelişki bulunmadı demesini önermiş. Bulunmuyor, yoktur böyle bir şey değil. Yani üstelik yalanın da nasıl söyleneceği konusunda, inkar ve yalan kampanyasının nasıl yürütüleceğini bile önceden konuşmuşlar. Peki uzmanlara sormuş BBC'de bu iddialar doğru mu diye. Evet doğru demişler ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin iklim görüşmelerine liderlik etmesinin ve COP28 başkanının başarısının zirvede elde edilecek sonuçlara göre değerlendirileceğini söylemişler. Yani hala umut besleniyor olarak çok tuhaf bir şeyle karşı karşıya olduğumuz apaçık. Bir de Guardian'da bu sabahın, e, sabah açık gazetede de değinme fırsatı bulduğumuz ilginç bir başka haber de vardı. Suudi Arabistan'ın şeyler yapmakta olduğu konusunda çok acayip bir e, durum vardı değil mi? E, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve Venezuela'ya işte doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınmasıyla iklim krizi konusundaki taahhüt arasında bir çelişki bulunmadığını öneriyorken e, Suudi Arabistan'da yoksul ülkelere daha fazla fosil yakıt kullanımı konusunda öneriler yapıyormuş. Yani birbirlerini zincirleme e, böyle destek oldukları ortaya çıktı. Bu da yine e, Guardian gazetesinin bir araştırması sonucu ortaya çıktı. E, şeyin e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin pardon Suudi Arabistan'ın özel bir fonu e, varmış Yücel. E, fonu bilmiyordu ama... değil mi? O duymamıştık yani evet. oil demand sustainability program diye bir şey <gülüyor> oil demand sustainability <gülüyor> çok güzeldi yani e petrol pe talebini sürdürülebilir sürdürebilir tutma programı diye evet. <gülüyor> harika isim gerçekten yani. bunu da kısaltmışlar ODSP diye. E bu programı Afrika ülkelerine sağlıyormuş. Böylece kara taşımacılığı işte otoyol fosil yakıtlarla çalışan araçlar, otobüsler, uçakların üretimi ve kullanımı teşvik ediliyormuş Afrika'nın özellikle yoksul ülkelerine Suudi Arabistan tarafından bir fon aracılığıyla. Evet, Yani tam 28'de en önemli meselelerden bir tanesi de işte bu fosil yakıtların tüketiminin sınırlanmasını hızla azaltılmasını hatta kesilmesini ve onun için tarih vermeleri bilen gerekirken yani bu yıl iklim krizi bütün rekorları kırdı. Biraz önce Yücel'in de söylediği gibi ve aşırı hava olaylarınız super charge etti diyorlar işte yani tür, turbo'ya bağladı ve sayısız insanın hayat ve geçim şartlarını ortadan kaldırdı. Hayatlarını da sona erdirdi pek çok kişinin ama Buna karşılık da bunları yapıyorlar. Yani yoldan çıktık diyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dünyanın en büyük diplomatik e, kuruluşu e, e, tek kuruluş yani bütün ülkelerin nü oldu. Onun başkanı böyle yoldan çıktık. Artık yolu e, önümüze çıkan tenekeleri tekmeleyerek giderek yapamayız. Düşeceğiz diyor. Buna karşılık da yani Mesela Suudi Arabistan Ruanda'yla da anlaşma yapmış. Hem de bu ay yani hidrokarbon kaynakları için talebi arttırmak için bir an böyle çok acayip yani evet. ne diyeceğini insan tamam. kesildiği bir durum. bu arada hemen COP28'in önce öncesinde 70 kadar eski e, devlet başkanı başını Gordon Brown e, Birleşik Krallığın eski başbakanı onun çektiği bir e, mektup kaleme almışlar e, bunların 25'i pardon 70 kadar siyasi figür deniyor 25'e eski başbakan ya da devlet başkanıymış e, çok sayıda isim var işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da var aralarında Yeni Zelanda eski bakanı başbakanı Helen Clark da var. E, bu gibi bir sürü isim de var. Onlar da diyorlar ki şimdi e, ismini e, zikrettiğimiz ülkeler yani fosil yakıt üreten ülkelere bu kop zirvesinde 25 milyar dolarlık vergi e, zorunluluğu getirilsin. Yani petrol kazançlarına vergi konsun 25 evet. milyar dolarlık e, diyorlar. Peki biraz da... Şeyden Ama fosil yakıt kullanımı <gülüyor> sonlandırılsın dememişler. Onlardan. Dememişler, evet yani çok acayip. E, Türkiye'de önemli bir şey var bugün. İklim Adaleti Koalisyonu Eko Kırım Yasası için acil eyleme çağrı yaptı. Ve bugün e, hep birlikte bir ilke imza attık ve halkın Eko Kırım Yasası'nı hazırlayarak 25 bin imza topladık. Bugün de yani 28 Kasım Salı günü de halkın yasasıyla meclisin kapısına dayanmaya gidiyoruz diye bir bildiri de yayınladılar yani. Baya e, iklim Adaleti koalisyonu olarak bir an önce yasanın çıkarılmasını, yaşam alanlarını yaban hayatının, havanın suyun ve toprağın var olabilmesi için bunların ekokırım yasasının bir an önce çıkarılmasını hayati önemde görüyoruz. Eko Kırım Çalışma Grubu tüm Türkiye'den topladığımız 25 bin ıslak imzayı teslim edecek. Bizler ekolojik krizi derinleştiren sermaye karşı havaya, suya ve gıdaya erişimde gün geçtikçe daha fazla zorlanan milyonlar olarak insanı ve hatta onun da sadece bir kısmını yaşamaya değer tek canlı türü olarak gören anlayışa karşı gezegenin tüm canlıların evi olduğunu düşünenler olarak Marmara gibi de vasa büyüklükteki bir iç denizin kirlilik yüzünden ağır ve telafisi mümkün olmayan seviyede bir tür kaybına uğradığı deprem sonrasında başta Antakya olmak üzere tüm illerde asbestin, tozların ve kimyasalların havaya, suya ve toprağa karışmasıyla çöp alanlarının su havzalarının zeytinliklerin enkaz toplama ayrıştırma alanlarına dönüştürülmesiyle tüm yaşama yönelik süresiz kastın oluştuğu rezerv kanunuyla bakanlık yetkilerinin neredeyse sınırsız hale getirilip ekokırımın geniş alanlara yayıldığı Kanal İstanbul projesiyle ve pek çok imar izniyle Kuzey Urum ormanlarını ve tüm deniz e, kara ve sucul alanlar ekosisteminin yok edilmesinin hedeflendiği ve tarım arazilerinin imar rantına açıldığı İkizköy'de şirketlerin kazançları için Akbelen Ormanı'nın dinamitlerle patlatıldığı, köylülerin ve yaban hayatının yerinden edilmeye zorlandığı, illerimizin özel statülü maden alanı ilan edilerek talana açıldığı, güvenlik gerekçeli ormansızlaşma ve barajlarla yaban yaşamının ortadan kaldırıldığı ve geçim ekonomilerine ağır darbeler vurulduğu, Karadeniz'in su altı canlılarına mezar olduğu bu ortamda Eko kırım ek suç sayısın diyoruz diyorlar. Ve yasal dokunulmazlık kılıfını da ortadan kaldıralım. Doğayı ve tüm yaşam alanlarını yok edenlerin fiili olarak sahip oldukları bir do dokunulmazlık kılıfı var. Onu da ortadan kaldıralım diyorlar. Ve şöyle bitiyor. Biz evimizi yuvamızı ortadan kaldıranlara karşı kurdun kuşun insanın tüm canlıların yuva hakkını savunuyoruz. Yuvamızı bir avuç kar için şirketlere ve devletlere vermeyeceğiz diyorlar iklim adaleti konusunda bugün de meclisin önünde talep var Kapı, meclisin kapısına dayanmaya gidiyoruz diyorlar bugün saati verilmemiş galiba ama onu da böyle bir tek söylerdik. Evet, Sen, yani... Efendim? İnsanların konuyla ilgili hassasiyetinin her geçen gün biraz daha arttığına dair güzel bir haber daha var e, Ömer abi. Dinleyicilerimizle onu da paylaşmak isterim. Hı -hı. E, Google verilerine göre 2023'ün ilk 10 ayında İngilizce yapılan e, aramalarda iklim kaygısıyla ilgili arama sorgulamaları 2017'nin aynı dönemine göre 27 kat artmış. Hı -hı. Evet. Yani insanlar artık etrafında olup bitenleri görüp e, ciddi anlamda kaygılılar e, ve bu anlamda Eko da e, Eko Kırım'ın suç olarak kabul edilmesini istemek de aslında bu kaygıların toplu halde vücut bulmuş hali gibi. Yani orada sayılan tüm e, e, Eko Kırım suçlarıyla mücadele etmeyin en önemli yollarından birisi de gezegeni tabii ki sağlığına kavuşturmak. Peki bu, <gülüyor> o zaman size de şeyi sorayım ben bu COP28 başlamak üzere işte günlerdir haftalardır haberini yapıyoruz. Hatta belki de aylardır filan. E, Türkiye yani önde gelen kirletici ülkeler e, başta tarihi olarak en büyük sorumlu olan zaten endüstri çağına göre artıştaki en büyük sorumluluğu olan Amerika Birleşik Devletleri de şu anda en çok kirletici konumunda bulunan tarihi değil de gündelik güncel konum olarak en çok şey yapan Çin Halk Cumhuriyeti de ya da Çin başkanları katılmıyorlar zirveye. Peki Türkiye Cumhuriyeti katılıyor mu? Gidiyor mu baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan? Katılıp zirvede konuşmalar yapacak mı? Bir bilginiz var mı? Ee, bu konuyla ilgili benim de henüz bir bilgim yok. Ee, mutlaka e, bir takım ya, etkili... Tıklamada yapılmadı mı görebildiğim Katılacak. gibi? Özdeşten takip ettin mi? Ee, vallahi geçmişten e, sahip olduğumuz deneyime bakılırsa e, koruma ordusuna izin verilip verilmeyeceğine bağlı. Genelde eğer izin vermezlerse katılmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, ama şeyler koruma odusunundan bol bir şey yok zaten dünyada. Daha <gülüyor> evet, aktivist yok diyorsunuz. Ama hatırlar, hatırlarsanız Glasgow'a gitmemişti bu sebeple. Evet. Biden sebeple. kadar koruma aracını izin vermediler bana. Değil evet. Yani bu hakikaten Türkiye'de de işte Gerek Ücer'in söylediği gerekse de bizlerin de okuduğu gibi ciddi bir şey var. Ekokırım yasasında halkın ekokırım yasasında 25 bin imza topladığı meclis önünde dile getirilmesi gibi çok kuvvetli bazı protesto girişimleri var işte şey tabii Akbelen direnişi de bütün şeyle gücüyle de devam ediyor. Bu baskılar altında işte deprem bölgesindeki pulaşma, asbestler vesaire hepsi buna karşılık bunların tartışılmasının tam yeri de COP28 işte bu da bir de. Yani burada en üst düzeyde katılıp gerekli tedbirlerin alınması için konuşmalar yapılması falan bekleniyor. Olup olmayacağını e, bilmiyoruz doğrusu. Ama Türkiye'de tam bu sırada bunları konuştuğumuz sırada da işte İzmir'deki Büyük Taşkın'da mesela bini aşkın sayıda ev ve iş yerinin etkilendiği deniz taşması da oluyor tabii. Bu deniz taşması daha önceleri ola, olan bir şey değildi. Şimdi tabii küresel iklim değişikliği özellikle üzerinde çok sık konuştuğumuz bir şey deniz taşkınları oluyor. Alsancak'ta mesela birçok iş yeri kepenk açamamış. Karşıya kadar da su çekilmiş. Hayat normale dönmüş. Ama yani dinin üzerinde ev ve iş yerinin etkilenmesi çok ciddi bir soru yani. Konak'ın meşhur Alsancak semtinde su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor diye bir haber vardı. Artı gerçekte. Ve birçok iş yerinin de dün kepenk açmadığı haberi vardı. Karşıyakalı mavişehir ve Yalı Mahallelerinde ise su çekince hayat normale döndü diyor ama İzmir'de büyük yağış ve fırtına etkili. Suda kalan araçların çekilmesi kordon boyunda. Canımı zor kurtardım diyenler var. Yılmaz Koçtürk diye biriyle mülakat yapılmış artı gerçekte var. Kordon boyundaki bazı apartmanların zemin katları olduğu gibi su altında kalmış. Bunları tabi... Daha önceki çeşitli konuşmalarımızda programlarımızda söyledik yani mesele sadece denizlerin gidelip, kıyı, liman şehirlerini allak bullak etmesi meselesi değil altyapıyı mahvediyor biraz yükselme deniz basınca kanalizasyon sistemleri ve ulaşım da çok ciddi şekilde etkileniyor bir de zemin katları da sular altında kalıyor işte. Kordon boyunda bir apartmanın zemin katında oturan Yılmaz Koç Türk adlı vatandaş canını zor kurtardığını ve hala evine giremediğini söylemiş. Uyuyordum. Saat 3 sularında su damlaması sesini duydum. Kameralara baktım. Suların yükseldiğini gördüm. Telefonumu aldım. Terlikle çıktım. Ev tavana kadar suyla doldu. Canını zor kurtardım demiş. Ekiplerin gelip suyu tahliye etmelerini bekliyorum. Geceyi bir kafede sandalye üzerinde yatarak geçirdim. Her şeyim gitti. Bittik. Allah kimsenin başına vermesin demiş mesela. Böyle açıklamalar da var. Artı gerçekten okuyabilirsin. Dinleyicilerimiz yani. E bir de tabii çok Açık Radyo'nun özel programlar da yaptığı senelerce milyonlarca dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda sular altında kaldı. Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar sebebiyle bu Karadeniz sahil yolu Çayeli-Trabzon istikametinin trafiğe kapatıldığı valilik yolun tedbir amaçlı kapatıldığını söylediği gibi haberler var. Çok alıştığımız şeyler yapımına 4,2 milyar dolar harcanmıştı. 11 kentten geçip Sakarya'ya uzanan 1210 kilometrelik yol. 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. 4,2 milyar dolar harcanmış. Ama daha dönemin Ulaştırma Bakanı binen Yıldırım yaptığı bir açıklamada projenin yanlış olduğunu ancak 700 milyon üzerinde para harcandığı için bitirilmesi gerektiğini söylemişti. Evet böyle durum yani. Galiba bitirdik programımızı da bu tatsız olan üstü çarpıcı haberlerle dolu olarak ee, süremiz de bittiği için mucizelerden ayrılalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.